Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu allahu mudilla leh, wa man yudlil fala hadiya leh. Eşhedü la ilaha illallah Allahu wahdahu la şerika leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu wa rasuluh.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 وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلامu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi düzenli olsun. Kardeşlerim, Ramazan ayından sonra Allah nasip ederse inşallah, yeni bir kitap, yeni bir ders serisine başlayacağım. Allah nasip ederse, bu da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti üzerindeki hakları konusunda olacak. ki Bir silsile halinde devam edecek inşallah. iki cilt halinde bir kitap. Ve inşallah gücümüz yettiğince Allah ümür verirse, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti üzerindeki hakları nelerdir? Bunu işlemeye çalışacağız. Ki biliyorsunuz bu şehadetin, yani eşhadu en la ilahe وَاَشْهَدُ اَنَّ Muhammed عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Şehadetin ikinci kısmı olan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür kısmının, şehadet kısmının inşallah bir açıklaması olacak Allah Resulü aleyhisselamın ümmeti üzerindeki hakları nelerdir bunu inşallah incelemeye çalışacağız ki bugün bir mukaddime birçok e, şeklinde dersimize başlayacağız ve inşallah ileriki derslerimizde konumuza başlayacağız Allah izin verirse hiç fesiz Allah Azze ve Celle insanları boş yere yaratmamış belli bir gaye için yaratmış buyuruyor ki Allah subhanehu ve teala ve fehasibtum ennemâ halaknâkum abetâ ve ennekum ileyna sizler bizleri bizler sizleri boş yere yarattığınızı yarattığımızı ve daha sonra bize dönmeyeceğinizi mi zannedersiniz diyorler Allah azze ve celle. Demek ki Allah azze ve celle bizleri boş şereye yaratmamış. Bilakis belli bir gaye için, belli bir maksat için yaratmış Allah azze ve celle bizleri. Ki bunu kitabı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah azze ve celle bize beyan etmiş. Aleykümselam. Buyuruyor ki Allah, "El-lezî halakal mauta ve'l hayâte libluvekum eyyukum Allah azze ve celle ölümü ve hayatı sizden hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi denemek için, imtihan etmek için yarattık diyor Allah subhan ve teala. Ve yine buyuruyor ki "Ve huvellezî halakas semâvâti ve'l ardı fî sitte eyyâmin ve kâne 'arşuhu mâ" Allah yerleri ve gökleri altı günde yarattı. Ve onun arşı suyun üzerinde idi. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için. Burada da gösteriyor ki bütün yaratılış gayesi insanların hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için, imtihan etmek için. Ve yine Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler yani beni birlesinler için yarattım buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratmadaki insanları ve cinleri yaratmadaki hikmeti ihsan sahibinin, iyilik sahibinin iyiliğini Kötülük sahibinin de kötülüğünü, karşılığını vermesi ve Allah Azze ve Celle'nin bununla bizleri imtihan etmesiymiş. Bizleri yaratmadaki hikmeti buymuş. Demek ki bu da insanları öncelikle ilk önce yaratması, sonra da tekrar öldükten sonra dil hikmeti buymuş. Ve Allah Azze ve Celle insanları yarattıktan sonra da, Onları ihmal etmemiş, onları yalnız başına başıboş bırakmamış. Bilakis onlara peygamberler göndermiş. Ki Allah Azze ve Celle'nin sünnetlerinden bir tanesi de ne yapmak? Onlara arka arkasına peygamberler göndermek ki Allah Azze ve Celle her ümmete muhakkak bir peygamber göndermiş kendi heddini, kendi yolunu göstermeleri ve onlara hüccetlerini aktarmaları için. buyuruyor ki Allah Azze ve Celle وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتُ Muhakkak ki biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Ne demeleri için? Yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının demeleri için bunu bildirmeleri için, tebliğ etmesi için her ümmete muhakkak bir peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki اِنَّا اَرْسَنَّاكَ بِالْحَقِّ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا Muhakkak ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam biz seni bir uyarıcı bir müjdeleyici olarak gönderdik. وَاِنَّا اَرْسَنَّاكَ بِالْحَقِّ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرًا her bir ümmete muhakkak bir uyarıcı yani bir peygamber gelmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tüm arsena, Sonra biz peygamberlerimizi ardı ardına peyder pey gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki Allahü Vahyümü Tala. Rusulun mubeşşiri peygamberler gönderdik. Müjdeleyici olarak ve bir uyarıcı olarak peygamberler gönderdik. Lakin yekununlil nasi, ala Allahü hujjetun bade rusul. Ki insanların, o peygamberlerin gönderildikten sonra aleyhimize herhangi bir hüccetleri olmasın. Yani demesinler ki, Ya Rabbi sen neden bugün bizi azap ediyorsun? Eğer bir peygamber gelseydi biz muhakkak ona iman ederdik. Ki bu ateşe de düşmezdik. İşte hiç kimsenin, hiçbir ümmetin böyle bir mazeretini olmasın, bu mazereti ortadan kaldırmak için Allah Azze ve Celle o hüccetlerini ortadan kaldırıcı muhakkak her ümmete bir peygamber gönderdiğini beyan ediyor. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Demek ki peygamberler Allah ile kulları arasında nedir? Birer vasıtadırlar. Ki Allah Azze ve Celle'nin ...emrettiklerini ve yasakladıklarını... ...insanlara ne yapsınlar? Tebliğ etsinler. Allah Azze ve Celle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i... ...Katab-ı Nebiyyin yapmıştır. Peygamberlerin sonuncusu yapmıştır. Ve bütün insanlığa göndermiştir. Çünkü daha önce peygamberler belli bir topluluklara gönderiliyordu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların tamamına gönderiliyor. Ve Allah Azze ve Celle gönderilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle ümmetine ne yapmıştır? Onun ümmetini, onun gelmesiyle dinini onunla tamamlıyor. Ki onun zamanına baktığımız zaman hakikaten tam bir karanlık zamanında Allah Resulü geliyor, o zulmeti aydınlığa çeviriyor ve o zamanın bütün şirk ve küfrünü yok edip tamamen insanlara tevhidi öğretiyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, ey Muhammed biz seni ancak alemlere bir rahmet olasın diye bir rahmet olarak gönderdik. Ve hakikaten Alam tara ile alledine beddolu O Allah'ın nimetini küfürle çevirenleri, küfürle tebdil edenleri değiştirenleri görmedin mi diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onlar ne yaptılar? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediler. Böylecikle, böylelikle, böylelikle Allah'ın nimetini yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen dini ne yaptılar? Küfürle değiştirip. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmediler. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete gönderilmesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına olan en büyük nimet. Ki onlar buna iman etmeyerek ne yapmışlardır? Allah'a küfretmişlerdir, inkar etmişlerdir Allah Azze ve Celle'yi O yüzden Allah Azze ve Celle bu ümmete hakikaten geçmiş ümmetlerde olmayan büyük bir lütufta Büyük bir fazilette bulunmuştur. Ki bunlara, bizlere ne yapmıştır? Rahmetinden iki kat vermiştir. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Ya eyyuhel lezine amanu tegullâhe ve aminu bi rasûlihi yu'tikum min rahmetihi Ey iman edenler Allah'tan korkun ve âminu bi rasûlihi. Onun peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman edin ki yu'tikum kifleyni min rahmeti rahmetinden size iki kat versin. Ve yaj'al lekum nuran temşuna bihi yürüyebileceğiniz yolunuzun üzerinde yürüyebileceğiniz bir nur versin nur kılsın yeğfir lekum ve yeğfir lekum ve allahu ve sizleri bağışlasın. Muhakkak ki Allah bağışlayandır merhamet ederdir. Ve hadiste geldiği kadarıyla Bukhari'de geçen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sizin diyor geçmiş ümmetlere nazaran sizin ömrünüz e, ikindi namazıyla yatsı, e, akşam namazı arasındaki bir ömür kadardır diyor. Sizin misaliniz ile Yahudi ve Hristiyanların misali şöyledir diyor. Bir adam ki diyor e, bir ameli olarak işçi olarak tutulur. Ve kendisine e, gündüzden, sabahtan, öğleye kadar çalışması söylenilir ve ona birer krat e, ecir verilir diyor. Böylelikle Yahudiler e, sabahtan öğleye kadar çalışırlar ve kendilerine birer krat e, ecir verilir diyor. Sonra diyor, e, öğlenin öğlen namazından, ee, ikindi namazına kadar çalışılması, çalışması söylenir ki bunu da Hristiyanlar çalışır onlara da birer krat sevap, e, ecir verilir diyor amellerinin karşılığı. Sonra da kim e, benim için diyor asır namazından, ikindi namazından akşam namazına kadar çalışırsa ona diyor ikişer krat sevap vardır, amel vardır ecir vardır diyor. İşte sizler ikinci namazından yatsı namazına kadar çalışansınız çalışanlarsınız ki size diyor ikişer kırat ecir vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Bunun üzerine Yahudiler ve Hristiyanlar bunu öfkelenirler ve derler ki biz daha çok çalıştığımız halde neden bize aleykümselam ve rahmetullah daha az ecir sevap veriliyor. Yani Yahudiler sabah namazından veya gündüzün ilk vaktinden Öğleye kadar çalışıyorlar. Birer krat ecir, sevap veriliyor. Ve Hristiyanlar öğle namazından ikindi namazına kadar çalışıyorlar. Bir krat bir sevap veriliyor. Ama Müslümanlar Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden akşama kadar yani daha az çalıştıkları halde ikişer krat sevap veriliyor. İtiraz ediyorlar Yahudi ve Hristiyanlar. Bunun üzerine Allah diyor ki sizin hakkınızda ...sizin hakkınızı vermekte... ...ben size zulmettim mi? Onlar diyorlar ki hayır... ...öyleyse diyor... benim ...bu benim fazlımdır... ...ve ben lütfumu, fazlımı dilediğime veririm... ...diyor Allah Azze ve Celle. Bu da gösteriyor ki... ...Allah Azze ve Celle... Bu ümmete yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine aynı zamanda hem peygamberi aleyhissalatu vesselam, Adem oğullarının efendisi, muttakilerin imamı, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle de aslında büyük bir lütufta bulunuyor. Ve eğer bu gönderdiğim peygambere iman ederseniz, ona itaat ederseniz onun getirdiklerine uyarsanız emirlerini yerine getirir ve yasaklarından da kaçınırsanız kaçınırsanız terk ederseniz size iki ecir vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu biraz önceki okuduğumuz e, hadis suresi de ve biraz önceki Buhari'de geçen civayette bunu apaçıkça ne yapıyor gösteriyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sizlere o peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakikatiyle uyan sünnetine tabi olan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet hakikaten bugün Allah Resulü ve vesselama onun getirdiklerine sünnetine uymak hakikaten yemeden, içmeden hatta nefes almaktan bile daha önemlidir kardeşlerim. Ki Allah azze ve celle bu ümmete Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'a göndermekle hakikaten nimetlerin en büyüğünü bağışlamıştır. Diyor ki Allah Azze ve Celle: "Laqad mennallahu alel mu'minina enfusihim." Allah Azze ve Celle o müminlere kendi içlerinden, kendi nefislerinden yani kendileri gibi yiyen, kendileri gibi içen, kendileri gibi çarşıda dolaşan, kendi halkından bir peygamber göndermekle onlara lütufta bulunmuştur. Büyük bir nimet bahşetmiştir. O peygamber ki, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okur. وَيُزَكِّهِمْ Ve onları her türlü şirkten, küfürden temizler, ve yuğlumuhumü Kitabı ve onlara Kitabı ve Hikmeti yani Sünneti öğretir. Ve imkanu min kabrûl fiyâ dalelün mübîn, muhakkak ki onlar sizler, neydiniz? Daha önce apaçık bir sapıklık içerisindeydiniz. Ve böyleyken Allah ne yaptı? Sizin içinizden size Allah'ın Kitabını okuyan, sizleri her türlü şirkten küfürden temizleyen, ve size kitabı ve sünneti öğreten bir peygamberle sizi nimetlendirdi diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine diyor ki Allah subhanehu ve teala Onlardan ümmi bir peygamber gönderdi. Onlara ayetlerini okuyan, Allah'ın ayetlerini okuyan ve Onları her türlü şirkten küfürden, kötü ahlaktan temizleyen ve öğütler onları ve onlara kitabı ve hikmeti yani sünneti öğreten. Bu imkanu min qablu fi dalalin Muhakkak ki sizler daha önce apaçık bir sapıklık içerisindeydiniz. Beyne diyor ki Allah subhanahu ve taala. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu alaykum ayatina ve yuzekkiukum Biraz önceki ayette buyurduğu gibi sizin içinizde Allah'ın bizim ayetlerimizi okuyan sizi temizleyen size kitabı ve sünneti öğreten ve yuallimukum mâ lem tekunu ve bilmediğinizi size öğreten bir peygamber gönderdi. Fezkurûni ezkurkum Öyleyse beni hatırlayın. Ben de sizi hatırlayın. Veşkurûlî velâ Bana şükredin. Sakın bana nankörlük Etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Beyne buyuruyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min أَنْفُسِكُمْ Muhakkak size sizin gibi olan kendi içinizden bir peygamber gönderdik. Peygamber geldi. عَز۪يزٌ عَلَيْهِمْ عَنِتْتُمْ Size bir başınıza bir şey geldiği zaman, kötü bir olay geldiği zaman kendisine çok ağır gelirdi. Harisun aleykum, size harisun aleykum, bil mu'minine rahim Size çok haristir, çok hırslıdır. Size hakkı öğretmeye, sizi batıldan uzaklaştırmaya, size şirkten, küfürden uzaklaştırmaya, sizi cennete girdirip, cehennemden uzaklaştırmaya karşı çok hırslı bir peygamber. Bil mu'minine rahim Mü'minlere karşı çok merhametli bir peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Bu bile Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete olan fazlının kerametinin en büyük göstergesi neymiş? Bize işte böyle bir peygamber göndermesi. Bize çok hırslı, bizim cennete girmemize, hayır işlememize, her türlü pislikten, her türlü kötü ahlaktan uzak durmamıza çok hırslı bir peygamber. Ahlakın en güzelini öğretmeye çalışan bir peygamber. Ne mutlu o peygambere, ümmet olanlara kardeşlerim. Evet, o yüzden bugün insanlar hakikaten o Rasule iman etmeye hakikaten çok büyük ihtiyacımız var kardeşlerim. Onun sünnetine dönmeye, onun anlattığını yerine getirmeye, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçırmaya hakikaten çok ihtiyacımız var kardeşlerim. O yüzden Allah diyor ki Azze ve Celle, fa endarutukum telaffa, alev alev alev alev yalan bir ateşle sizi uyardık. Niye? Peygambere uymayanlara. La yaslaha illa elşqalledi keldeba wataylla. Oraya ancak o Peygamberi yalanlayan, ondan yüz çeviren, o asi olan, kötü olan kimseler girer diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ı yalanlayıp onun itaatinden uzak duranlar ona itaat etmeyenler işte bu ayetin muhatabıdır kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Biz sizi alev alev anan ateşe karşı uyarmadık mı diyor Allah Celle? Eğer siz o gönderdiğimiz peygamberi yalanlar ve onun itaatinden yüz çevirirseniz işte oraya ancak o kimseler girecektir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. O yüzden bizler Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman etmeye ve ona itaat etmeye ve onun getirdiği her şeye nerede olursak olalım. ister yolculukta, ister bulunduğumuz yerde veya tek olduğumuz yerde nerede olursak olalım o peygamber aleyhissalatu vesselamın getirdiğine uymak mecburiyetindeyiz kardeşlerim zaten ona uymayan ne yapmıyor? zaten müslüman olmuyor çünkü bu peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine uymaya baktığımız zaman bugün insanlar tamamen o peygamberi ne yapmışlar? bertaraf etmişler bir peygamber tanımıyorlar biz Kur'an'ı biliriz peygamber gelmiştir haşa görevi bitmiştir yani bir, haşa bir postacı gibi olay bitmiştir. Kur'an elimizdedir. Bu tür insanlar peygamberi tamamen bertaraf etmişlerdir. Kendilerince, akıllarınca güya İslam, Müslüman kisvesi altında kendi kafalarınca bir din uydurmuşlar. O yoldan gidiyorlar. Bazı kimseler de peygambere uyma adına bid'at şeylere sarılmışlar. Onlara tıpkı sünnete sarılır gibi sarılmışlar. Ve mid'atten bir, bir şeyi terk ettiğiniz zaman da tıpkı sanki sünneti inkar ediyormuş, sünneti kabul etmiyormuşsunuz gibi bir şeyle ne yapmışlardır? Size saldırmışlardır. Bunlar da birincilerin ne olmuştur? Tam zıttı olmuştur. O yüzden dinimiz Allah için yapılan bir ibadetin geçerli olabilmesi için iki şart koşmuştur. Birincisi nedir? İhlasdır yani yaptığınızı sadece Allah için yapacaksınız. İkincisi de savab yani ittiba dediğimiz Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine de uyması gerekiyor. Eğer uymazsa nedir? O da geçerli değildir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ اَحَلًا Her kim Allah'a kavuşmayı istiyor. cenneti istiyorsa, cenneti istiyorsan. فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin. Nasıl salih amel işlersiniz? Önce Allah için olacak. Salih olabilmesi için. Ve makbul olabilmesi için, Allah katında geçerli olabilmesi için de sünnete muvafık olması gerekir. Allah Resulü nasıl yapmışsa öyle yapmak zorundasın. وَلَا يُشْرِكْ بِاِبَادَةَ <اَحَدَى> Ve Allah'a hiçbir şeyde şirk koşmamış olması gerekir. İhlas olacak. O yüzden kardeşlerim bu mukaddime ışığında inşallah o alemlere rahmet olarak gönderilen o peygamberin ümmeti olabilmek için, ona layık bir ümmet olabilmek için,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 senin sevgine yaklaştıracak amelleri sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver. Ve bizleri cehennem azabından koru ya Rabbi. Bizleri, ana babamızı ve bütün müminleri, müminleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, kerimsin bizleri bağışla ya Rabbi. Subhanekallâhumu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين